Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Ee, yeni yayın döneminin ikinci programındayız. Ee, Canan'la bu yayın döneminde e, biraz şiddetsiz iletişimin kullanıldığı alanlara odaklanmak istedik. Evet, bunlardan biri de ebeveynlik, aile. Oradan başlıyor her şey zaten. <gülüyor> E, ve e, Marshall Rosenberg'in e, hem bir yaşam dili e, şidesi iletişim kitabında hem çatışma ortamında barış dili kitabında bunların her ikisi de Türkçe'de var. E, bütün yöneliminin e, toplumsal dönüşüm olduğunu hakikaten e, giderek daha iyi anlıyorum. Ve tam bu noktada gelecek kuşaklara şiddetsiz iletişimin aktarılmasında çok kıymetli bir şey nasıl bir aile içinde olduğumuz. Evet bu Süraert'ın ve Viktor Ekindin Hudson'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabı çıktı ee, orada da çok güzel bir cümle söylüyor beni o çok etkiledi ebeveynlik ediş biçimimiz sadece çocuğunuza değil çocuğunuzun gele geleceğindeki yüzlerce belki de binlerce insanın hayatını etkiler Allah şimdi bunu okuduğunda bile benim tüylerim diken diken oluyor zaten böyle değil mi? Ee, ve hani yeni bir şey yapmıyoruz ee, tam da bu nedenle e, bu yayın dönemi biz e, yine tekrarlayayım ben de e, Canan belki nota almak isteyenler olur. E, Sura Hart ve Victoria Kindle Hudson'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabını e, biraz e, izleyeceğiz. Yani birinci yayın döneminde yaptığımız gibi bu kitabın e, sayfaları arasında tefekkür edeceğiz. Remzi Kitap Evi'nden çıktı yeni çıkmış bir kitap bu ee, ve kitabın alt başla, başlığı da Aile İçi Anlaşmazlıkları İşbirliğine Dönüştürmenin 7 Anahtarı. Biraz Surahart'tan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Ee, Surahart e, Marshall Rosenberg ilk işidesiz iletişimi e, paylaşmaya başladığında yani bu yöntemi geliştirip paylaşmaya başladığında e, yanındaki ilk asistanlardan biri. Ben bu hikayeyi kendisinden dinledim Türkiye'ye geldiğinde. E, ve genç bir kadın e, yine yanında birkaç e, kişi daha var ondan sonra. Marshall Rosenberg o zamanlar daha bu işte, destil edeyim, kitabını yazmamış. Dört adım böyle bu kadar net değil. Sura ve birkaç arkadaşı hep birlikte Marshall'ın seminerlerini dinliyorlar. Ve şeyi anlattı bana evde böyle yerlere çarşaf yaydık. ...şimdi ne anlattı diye baktık... ...böyle o çarşafların üzerine yazarak... ...ilk dört adım formülasyonlarını netleştiren... ...aa bu gözlem... ...aa bu duygu... ...aa bu ihtiyacı... ...aa bu rica... ...evet böyle diyen... E, ...ilk ekipten... Bu hikayeyi bilmiyordum ben... Evet. ...ve... E, ...dolayısıyla yazdığı kitap... ...Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk... ...hem e, çok yani en... Deneyimli eğitmenlerden biri diyeceğim Surahart için. Marshall'ın yanında yetişmiş ilk asistanlarından. Marshall ona söylemiş eğitim alanına sen yönden bakalım diye. Ve eğitim sınıf içi nasıl uygulanır, ebeveynlikte nasıl uygulanır? ilk günden itibaren Surahart'ın bütün dikkati orada olmuş. Şu an elimde elimizdeki kitapta anlattığı da bu bir şiddetsiz iletişim öğrenme kitabından Kitabı olmaktan ziyade şidesiz iletişim yaklaşımıyla nasıl aile içi ilişkilerimizi tekrar gözden geçirebiliriz diye yazılmış bir kitap. Yani bu kitabı aldığınızda şidesiz iletişim öğrenmek değil, aile içi şefkati nasıl geliştirebiliriz diye de bakabilirsiniz. Evet, ebeveynlik dünyası <gülüyor> bayağı bir... Ben adım attığımda 2000 senesinde, şu anda kızım 19 yaşında sanki böyle geri dönüşüm olmayan farklı bir dünyaya <gülüyor> beni fırlattılar gibi. O zamanlar e, bilmiyordum işte destek iletişimi ve orada hayatta kalmak için e, bir becerilerim vardı ama sanki... Biraz çaresiz, çaresizlik çok vardı. Ee, bilmediğim bir alandı. O zamana kadar gayet başarılı bir iş kadını. işimin başında. Ee, birdenbire anne oldum. Ee, o çaresizlik e, ne yapacağımı nasıl yapacağımı bilmiyorsun ama bir şekilde de işgüdüsel olarak da yapıyorsun. Çok şanslıydım. Ee, bana çok destek olanlar vardı. Ee, eşim, annem. Ee, evdeki yardımcımız Ama gene de e, benim e, Bu e, olayı e, Çocuk sahibi Olmak e, bana biraz ağır geldi Açıkçası ve Vücudumda baya tepkisel e, Bazı göstergeler oldu Her tarafım kaşınmaya başladı Uzun müddet e, kaşındım <gülüyor> Baya böyle Rahatsız edici bir şekilde e, Şu anda onun bir yası, birazcık Yası da var yani ne istiyordum ben, neye ihtiyacım vardı? <gülüyor> Esasında destek her zaman oradaydı ama benim içimde başka şeyler oluyordu. Ee, sanki e, şu anda yeni ebeveyni olanlar için e, çocuğum gerçekten ne istiyor, ben ne istiyorum? Ee, bununla ilgili desteklerim gerçekten çok yardımcı olabilecek bir yöntem. Canan, bu çaresizliğinde şu an Baktığında hani biraz söylüyorsun hakikaten ne istiyordum diye bakıyorum diye ama Şeyi merak ediyorum tam neydi hatırlıyor musun yani o çaresizlik nereden geliyordu Anne olmaya da hazır değilmişim gibi bir şey duydum senden Evet geç anne oldum ben Çok fazla alışkanlıklarım vardı yani başka bir dünya hakikaten bir dünyaya fırlatıldım çok istediğim bir şeydi ama ha, sanki hala hazır değildim ama yaşımda 38'de artık yani son e, ol, olabilecek son yaşlara gel, gelmek üzereydim e, alanla ilgili sanki yani sanki ben ben değildim ben ben Canan değil de ben bir anne olmuştum yani başka bir kimliğe girmiştim ve orada orada bir çatışma kendimle ilgili bir çatışma oldu yani ee, bütün hayatın değişti evet. ve, ve şey dedi mi? Evet. Hani destek var ama artık bir anne olarak evet. mevcutsun ve daha önceki bütün yapabildiğin ya da alıştığın şeyler yok. Bambaşka bir hayat başlıyor bir anda. Hı -hı. Bunun şeyle de ilgisi var mıydı Canan hani annelik mitolojisiyle? Olabilir çünkü e, yani kendi annemden gördüklerim var. Hani anne nasıl olunur? Ee, yeterli olabilecek miyim İyi anne olabilecek miyim yani orada e, kimse söylemese bile böyle hep şey işte e, sütün yetirecek mi hmm. <gülüyor> o büyük bir stres <gülüyor> sütün yedecek mi lafı ondan sonra yani, herkes iyi niyetli bir şeyler söylüyor işte ama <gülüyor> ama bir anne kimliğine konuşuyor herkes. <gülüyor> evet. Can'ın ortada yok galiba aslında. Ee, birazcık öyle oldu. Bir de hani gerçekten kendi ihtiyaçlarımı korumakla ilgili tabii ki temel ihtiyaçlar uyku. Yani bunca zamandır rahat rahat uyumuşsun. Şimdi devamlı kulağın açıkta çocuğu duymaya yönelik bir e, hale geliyorsun. İşte her şey rahat zamanın varken birdenbire çocuğa uygun bir hayat yaşamaya başlıyorsun. <gülüyor> Baya değişik bir yer evet. Peki şeyi sorayım Canan Bütün bu süreçleri yaşadığın 2007'de ondan sonra 2007'de başladığında Mimoza kaç yaşındaydı Mimoza Canan'ın kızı Evet e, her yerde anlatıyorum Yani benim şiddetsiz yetişme başlama nedenlerimden birisi Mimoza ee, Daha doğrusu nedenlerinden birisi değil Nedeni o Anne beni anlamıyorsun dediği zaman Ki o zaman işte 7,5-8'e giriyordu o zaman çok, çok üzüldüm. Hı. Yani ben ne yapıyorum da anlamıyorum. Anladığımı zannediyordum. Hep onun yanında olduğumu, dinlediğimi düşünürken böyle bir şey söylediği zaman böyle şey oldum ya. Ah, bütün şeyim altımdan çekildi böyle zemin. Ondan sonra da bu yöntemi, böyle bir yöntem şiddetleşim diye bir yöntem olduğunu duyunca gideyim bir deneyeyim bakayım dedim. Böyle başladı benim yolculuğum esasında. Kızımla başladım. Peki şeyi merak ediyorum Canan, ilk şiddet iletişime başladığında bu annelik sürecinle ilgili ilk fark ettiğin şeyler neler oldu? İlk fark ettiğim şey e, dinlemediğim. <gülüyor> Dinlediğimi zannettiğim ama dinlemediğim oldu. Yani bir şey anlatıyor ve ben ona devamlı tavsiye veriyorum. Yani beni en çarpıcı şey oydu. ...bizimde de zaten biliyorsun atölyelerde Can Kulay'la dinlemek alıştırmaları yapıyoruz. Ya yani üç dakika dinlemeyip o bir şey anlatırken ona tavsiye vermek işte şöyle sen de şöyle yapsaydın böyle yapsaydın ama sen de şöylesin deyip hani onunla ilgili analiz yapmak ee, böyle bir şey varmış yani dinleyebilirim peki şeyi merak ediyorum sonra ilk mimoza ile deneyimlerin nasıl değişmeye başladı yani nasıl bir süreç yaşadın esasında ilk başta benim bu tabii işte destek yetişimi bir önceki programda da konuştuk yani işte deste yetişimi öğrenmekle deste yetişimi yaşamak biraz farklı bir şey öğrendiğim için ben böyle bildik kelimeler yerine işte ihtiyaçlar duygular o zaman evdeki ailedeki ortam bir Birazcık geriliyor. Devamlı doğru konuşmaya çalışıyorsun. Ama o hani şeyden gelmiyor. Kafadan geliyor. Böyle kalpten gelmediği için o evde hem eşim hem kızım biraz rahatsız olmaya başladılar. Çünkü her zaman işte şuna mı ihtiyacım var? <gülüyor> Bu nedir ya? Bu annem ne oldu? <gülüyor> Değişti. Ee, orada da dikkat edilmesi gereken. Çünkü bir yeni bir. Kelime darcı öğreniyorsun ve yeni bir sistem öğreniyorsun. Tamam ben dört adımı yapıyorum diye ortaya çıkıyorsun ama <gülüyor> bir işe yaramıyor. Orada galiba benim unuttum bağlantı. Ya ilk önce bağlantı kuracağım. <gülüyor> ben bağlantı kurmadan şimdi değişimi uygulamaya başladığım zaman orada e, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şekli kaldı herhalde. Evet. Ama niyetini de e, fark ediyorum şu an hani çocuğunu anlamak için çocuğun sana beni anlamıyorsun dediği için gidiyorsun bir yöntem öğrenmeye ve ondan sonra elinden gelen en iyisiyle eve dönüyorsun ben bu hikayeyi çok merak ediyorum <gülüyor> devam edeceğim sorular sormaya galiba müzik arasına mı geldik öyle bir şey mi evet geçen programda da gene Banu Kanubeli'nin bu sefer başka bir dünya yok albümünden başka bir dünya yok şarkısını dinliyoruz Bir daha Evet, Bir Yaşam Dilişi'de siz iletişim programında Canan'la birlikte e, yeni yayın döneminde ebeveynlikle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. E, belki radyo yeni aç açanlar için bu yayın döneminde bir müddet Surahart'la Victoria Kindle Hudson'ın Remzi Kitabevi'nden çıkan Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabından devam edeceğiz. Ama e, Canan'ın e, kendi deneyimini ben... Ee, konuşmaya devam etmek istiyorum biraz. Canan ee, peki şeyi merak ediyorum hani eve gittin evet elinden geldiğince öğrendiklerini uygulamaya çalıştın senden duyduğum bağlantıyı atlıyordum galiba dedi. Evet ee, bir takım bir şeyler öğreniyoruz hatta Avivet'in de e, bize söylediği bir şey var yani şimdi burada bir şey öğreniyorsunuz hemen gidip onu uygulamaya çalışmayın diye o hep kulağıma küpe olmuştur ama işte ben çok böyle hevesli eee eğitimden geliyorum, hevesle bir şey öğreniyorum ve bunu ailede uygulamaya çalışıyorum. Her seferinde <gülüyor> burnumun üzerine düşüyorum çünkü orada böyle bir daha farklı bir eşdeğer olmayan bir yerden geldiğimi ve böyle bir şey onlara bir şey öğrendim, size öğreteyim gibi geldiğim için insanlarda yani yavuz ve mimozada böyle bir direnç olduğunu çok sefer fark ettim. Şey gibi mi? Yine doğrusunu ben öğrendim. <gülüyor> Evet. Ondan sonra size de bakın gösteriyorum gibi bir yere mi düştü? <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden bu şey çok değerli. Yani gerçekten şiddetsiz iletişimi öğretir öğretirken o şiddetsiz iletişim bilinciyle o yani içinden o kalbinden gelen bir bağlantı olması. Bağlantı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramıyor. Peki şey soracağım. Merak ediyorum. Hatırlıyor musundur? İlk işe ne zaman yaradı? İlk işe Mimoza'nın ergenlik döneminde biz çok rahat geçirdik ergenlik dönemini. Ee, orada galiba ben şunu fark ettim. Yani o, gücü birlikte kullanmak diyoruz ya biz şeyde. Yani Mimoza'nın istemediği bir şey olduğu zaman yani gerçekten onu da duymak. Bir yere gidelim diyoruz mesela ki benim çocukluğumda vardır sende de vardır Hadi misafirliğe gidilir ve orada çok sıkılırsın ve orada surat asarsın gitmek istemezsin ama o zaman biz öyle gitmemeyi de düşünmüyorduk yani gideceksin anne baban gel diyorsa gidiyordu ben orada hep sen gelmek istiyor musun? eşim her gelecek tabii ki gelecek. Yani o soru sormama çok şaşırdı. Gelmek istiyor musun? O genellikle hayır diyordu. Ama o biz de beraber olmak istediğimiz için ondan bir iş bir. Ya o zaman gidelim, bir saat kalalım. Bir saat sana uyar mı? Ondan sonra yani orada da onun fikrini almak Şimdi radyoda olduğumuz için şöyle bir cümle kursam sana uyar mı biraz daha netleştirmek için. Şey galiba ne zamanki sen gerçekten mimuzun dünyasını merak etmeye başladın ve sorular sormaya, anlamaya çalıştın. Yani bağlantı kurdun. O zaman mı bir şeyler değişmeye başladı? Ya aynen öyle oldu. Yani onun da ihtiyaçları olduğunu fark etmek. Benimkinin dışında. Benim de bir ihtiyacım var. Onun da bir ihtiyacı var. Beraber ne yapabiliriz? Hı. Ailece. Şeyi de merak ediyorum şimdi tamam sen bir e, şey destil iletişim yolculuğuna çıktın çocuğunla da bu ilişkiyi kurdun ama evde bir de eşin var Yavuz var. E, Yavuz bu sürece nasıl dahil oldu yani Yavuz'la e, bu süreçte demin söyledin hani niye soruyoruz dediği zamanlar olmuş. Nasıl şu an görüyorum çünkü aranızda zaten senin destil iletişimin yaşamının getirdiği bir kalite var. Yavuz da bundan e, memnun görünüyor en son gördüğümde. Orada neler oldu? Yani esasında eşimle daha zorlandım Mimoza'dan ziyade. Yani Mimoza o e, belki de Mimoza'ya biraz daha şefkatli bir yerden e, <gülüyor> yaklaştığım için. E, Yavuz'a Yavuz'a biraz daha hani orada onun e, e, Yavuz'a çok yeni bir şey tabii böyle bir şey. <gülüyor> yani böyle bir yerden gelmiyor ama özünde hep diyoruz ya hepimizin içinde bir şefkat var. O da çok şefkatli bir e, birisi. Yani o tabii böyle bir şansımız var. Fakat e, konuşma biçimi veya bir şey isteme daha çok taleple veya e, suçlayarak. Yani niye böyle yapmadın? E, niye e, yatmadın? Ee, ...mesela bizim evde yatma hikayesi... ...niye geç yatıyorsun... ...bir, bir sürü evde duyuyorum şimdi... Ee, ...beraber sen de duyuyorsundur... ...hep bir, bir problem olur... Hani ...geç yattın, erken kalktın... ...veya mesela yemek yemekle ilgili... ...illa sağlıklı yemek yemeye... ...çocuğu e, yönlendiriyorum... ...çocuk yemek yemek istemiyor... ...veya çocuk tok... <gülüyor> ee, ...bu konularda ben çok... Iı, ...dirençli oldum yani... ...evet çocuk aç... ...acıkınca yer... <gülüyor> Benim bu konudaki rahatlığım e, galiba Yavuz'a da şey yaptı. Yani evet çocuk illa yemek yemeli, <gülüyor> iyi beslenmeli, uykusunu iyi almalı da evet ama istemiyor. <gülüyor> yani orada birazcık daha rahatlamak, yani böyle illa her şeyi mükemmel yapmak dan vazgeçtiğimiz an doğal olanı seçmek. Evet zamanı gelince yemek yiyecek, zamanı gelince uyuyacak. O zaman orada bir rahatlık oluyor. Evde bir gerginlik değil de bir rahatlık oluyor. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bu uyumak, yemek yemek meseleleri ebeveynlikte. E, mesela hakikaten bir numaralı konular. Hani Zorla yemek yedirilmiş insanların büyüdükleri zaman e, mesela çok e, ...değişik tepkileri olabiliyor. Yani oralardan da bir şeyler öğreniyoruz. Şeyi merak ediyorum... ...çevrenden nasıl e, tepkileri aldın? Ne biçim annesin dediler mi sana? Hmm. Ee, yani... ...ne biçim anne meseler de meselerde ...mesela... E biz bir mahallede oturuyoruz. Hep bana sonra ben yani mesela öğle yemeğinde illa et yiyecek ve yanına işte sebze olacak şeyi olmayan bir anne olduğum için eee meyveli yoğurt da yiyebilirdim. Mimoza diyebildiğim bir anne olduğum için çocuklarını bana yollamazlardı. Öğle yemeğinde yemekte ne var diye soran komşularım vardı. biraz aramızda öyle bir fark oldu yani. ...daha rahat olmak... ...gerçekten doğal olmak... ...rahat olmak çok şükür büyüdü... ...sağlıklı oldu... Ee, ...ama hala görüyorum... ...etrafta lokantalarda... ...elinde çatalla çocuğun peşinde koşan... ...yemek yedirmek isteyen anneler... ...onlar da... ...bildikleri şey o... ...yani iyi olduğunun çocuğunun... ...iyiliği için esasında koşturuyor... ...peşinden... Evet, ...ben şeyi hatırlıyorum... ...bu yemek konularında... Kendi çocukluğumu hatırladığım zaman... Hakikaten benim de bir ıspanak meselen vardır. Ispanak yemeden sofradan kalkamamıştım. Ve o ıspanak soğumuştu. Ben de inat etmiştim çünkü. Sonra soğuk ıspanağı yiyip kalkmıştım. Böyle bir durumum oldu. Ee, galiba çocukların alanıyla ilgili de bir şey. Yani biri, şimdi yetişkin birinin ağzına zorla yemek sokmuyoruz. Hani... Gerçi biz ısrar eden bir kültürüz ama hani çocuklara yaptığımız kadarını yapmıyoruz. Alanlar, alanla ilgili bir bilgi alıyor çocuk aslında bizden yemek yedirilirken. Öyle değil mi Canan bilmiyorum nasıl düşünürsün. Hani ben zorla çocuğa yemek yedirmeye başladığım andan itibaren çocuk şunu öğreniyor. Otorite yani benden daha güçlü birileri her an benim alanımı ihlal edebilir. Ve bu bilginin ne yapacağını bilmiyoruz. Ee, aynı şekilde düşünüyorum. Yani bebeği bile zorla bir şey yediremezsin. Direnir bebek daha direnir. Ama çocuk daha sonra büyüdükçe işte yemek yiyor ve sonra şöyle bir laflar da diyor. Annen çok üzülür yemezsen. Ee, Baban işte bilmem ne gelmeden yemeğini bitir. Ee, bir takım böyle mesajlar da veriliyor. Ve böylece neyi öğreniyoruz? O birinci yayın döneminde de çok konuştuk. İkide de konuştuk. Ee, böylece başkalarının duygularından ben sorumluyum. Yani çocuk şunu öğrenmiyor mu? Aa, benim annemin üzülüp üzülmemesi bana bağlı. Ondan sonra şey çok merak ediyorlar. Çocuk niye suçlu hissediyor en ufak bir şeydi? E ben yaratıyorum onu. Tabakta yemek bırakmamak. Sizde de öyle bir şey yok muydu? Şimdi benim daha başka daha başka yüklerim vardı. Benim annem üzülür falan değildi. Benim şeydi e, Afrika'daki çocuklar açken. Ondan sonra ben o pilavı nasıl yemem? Mesela vardı ve bütün dünyanın Sorumluluğu bendeydi Yani şimdi yemek lazım Zaten yerken de utanıyordum Bunu bile bulamayan açsa, çocuklar var Çocuklar açsa şimdi yiyoruz ayıp oluyor Gibi bir yere gidiyorum yani çok garip Çarpık bir şey Oluşuyor insanın kafasında Evet bunlar da bizim tabii annelerimizden duyduğumuz bir şey. Yani ben annemden belki söylemese bile yaptığı duyduğum şeyi kendi çocuğumu uygulamaya. Yani ben de Mimoza büyürken bu lafı çok ettim şimdi hatırlıyorum. Bunu bulamayanlar da var. <gülüyor> <gülüyor> ay ay evet, evet başka bir dünya ebeveynlik dünyası. Evet bu arada o kadar güzel konuşuyoruz ki yayının sonuna geldik. Evet bu yeni döneminde ebeveynlikle e, ilgili e, hem Canan'la sohbet etmeye devam edeceğiz hem Surahart'tan e, bir şeyler aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada e, arkadaşlarımızı da konuk etmek için davetler yolladık. İcabet ederlerse onlardan da e, böyle kendi ebeveynlik süreçlerinde şiddet iletişiminin ne yaptığını öğreneceğiz. Şides İletişim Türkiye Facebook ve Instagram hesaplarına bekleriz. Empatinin Gücü ve Deniz Spatar Instagram hesaplarına bekleriz. Canan'ın mail adresi. canan.irtem.net İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.